Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiy. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı ve sen benden günlerdir kaçırdığım bir kitapla buradasın. Evet, Şimdi bir... bir sürü şeyi duymuş olacağım ve kitabı nasıl <gülüyor> okuyacağım bilmiyorum. Yani ilk benim almam büyük talihsizlik oldu senin adına ama bugün Bir Dolap kitabı çok güzel bir macera romanıyla başlıyoruz. Kelime yayınlarından yakın zamanda çıktı bu kitap, Adam Yutan Kanyon'undaki Hazine. S.S. Taylor tarafından yazılmış, ee, dilimize çeviren de Ayşe Başçı. Ee, resimleri yapan kişi de Catherine Roy. Ee, Genç Kaşifler üst başlığı taşıyor kitap. Bu bir maalesef yine bir seri. <gülüyor> yani, e, kitabı ilk elime aldığımda yani itiraf ediyorum sonuna baktım ve birinci kitabın sonu falan gibi bir cümle bekliyordum. Öyle bir şey görmeyince dedim... Bir kitapta olup bitecek her şey ama <gülüyor> kitabın ya. sonlarına doğru sezmeye başladım ki aslında bitmiyor. Karaman'ın koyunu sonra çıkar yayıncının oyunu. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kitabın devamı olan bir cilt daha var. Henüz Türkçe'ye çevirmedi. Zaten geçtiğimiz ay yayınlanmış Özgün Dil'in dedi. Neyse çıkacağını umarak bekleyeceğim. Adam Hüten Kanyon'undaki hazine steampunk Hmm. denilen e, akımın e, akımdan bir örnek ben de birkaç sene önce e, bu türün adını öğrendim yani bu türü biliyordum da böyle bir e, adlandırma olduğunu, olduğunu evet. bilmiyordum adı da çok güzel Evet, e, steampunk hakkında çok kısa yani çok uzun konuşulabilir ben kısacık bilgi vereyim e, Victoria devrinde yani buhar L makinaların e, kullanılmaya başlandığı ve teknolojinin o yönde e, geliştiği dönemde e, sanayi devriminin olduğu hı hı. yıllarda e, zamanı bük ve başka alternatif bir e, zaman tarih ilerlet e, tarih olsun e, ve o, bilim kurgu bilim kurgu olsun işte buna hı. kısaca steampunk deniyor yani buhar e. devriyle punk devrinin karışımı bir e, alternatif zaman steampunk. E, yani Çok da dijital, güzel örnekleri var. Evet yani dijital teknolojinin olmadığı e, makine teknolojisinin buharlı makine teknolojisinin olduğu ama çok ileri e, yüksek teknolojilerden söz ediyorum. Mesela Steam Boy diye bir animasyon vardır. İşte uçan buharlı makineler vardır onda. Evet Öyle ya da Hall'un yürüyen şatosu, şatosu. E, bir steampunk dönemidir. Yani genelde yaşam biçimi Victorian dönemde takılı kalmıştır. Teknoloji ilerlemiştir. bu muhaşeret vesaire vesaire. Yani evet, bunlar yani giyim kuşamda, toplumsal durum. Evet. E, öyledir. Yani dişliler, çarklar, e, uçan cihazlar vardır ama bizim bildiğimiz anlamda uçaklar değil de mesela zeplinler Aslında e, bir kartpostal dizisi var. Bunu internette, sosyal medyada görmek de mümkün. E, işte bu dönemin insanları, bu buharlı makinelerin e, yaygınlaştığı dönemin insanları mesela işte oturup e, geleceğin nasıl olacağını e, hayal etmişler ve bir takım resimler üretmişler. Evet. O resimler de aslında e, bugün bakınca steampunk dediğimiz şeye gayet iyi oturuyor yani. Aslında zamanın bu yani geçmişten gelen bir e, örnekle bugün geçmişe bakışımızın bu kadar çakışması da ilginç olmuş. Evet. Ee, gelelim hikayenin kahramanlarına. Ee, dediğim gibi bir e, steampunk devri içinde geçiyor. Ee, dünya Bildiğimiz dünyadan biraz farklı. yani Dünya algısı da çok farklı. Üç kardeş var. Hikayeyi bu üç kardeşin ortancası olan Kit anlatıyor. Ee, Kit'in bir abisi var Zander ve kız kardeşi var MK. Ee, ve babaları çok ünlü bir kaşif. Ee, dünyada kaşifler var. Dünyanın yönetim biçimleri, iktidarlar da farklı. Yeni toprakları keşfetmek çok önemli. Çünkü yeni kaynaklara ihtiyaç var ve kaynaklar konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Aslında çocukların babasının çocukluğunda, ondan biraz daha önce, dünyada bilgisayar denilen bir teknoloji var. Bizim anladığımız anlamda bilgisayarlardan yine biraz farklı ama ee, ve bir dünya haritası var ee, ve bir gün bu bilgisayarlar çöküyor. Ee, o bilgisayarlara e, yüklenmiş bilgilerin, haritaların aslında yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Böyle iddia ediliyor ve dünya yeniden keşfedilmeye başlanıyor. Ee, bunu Bu e, keşiflerde de işte dediğim gibi e, kaşifler çok önemli. Kaşifler e, yeni keşfedilmiş topraklar şirketi. E, yeni keşfedilmiş topraklar dairesine bağlı olarak çalışıyor ve bu dairenin de alt kolları var. Bir yönetici var, ülkenin yöneticisi. Herkes onun fotoğrafını ya da adını söyleyip işte selam veriyor. Yani bir tür Hitler'i selamlamak gibi bir his yarattı bende. İşte ajanlar var bu daireye bağlı ve ajanlar her yerdeler. Yani sürekli birilerini kontrol ediyorlar birilerini takip ediyorlar bazen bir şeyleri örtbas edebiliyorlar ve bizim kahramanımız olan çocuklar ajanlardan tedirgin çünkü Türkiye değil, değil mi burası <gülüyor> aslında neden olmasın çok tanıdık şeyler de var öyle bakınca çocukların babası Alexander West çok ünlü dediğim gibi büyük bir kaşif çok iyi bir haritacı Kit de babasından bu yeteneğini almış kaşif Özellikleri de geçmiş ve fiziksel özellikleri de. MK en küçük kardeş, kız kardeşte mekanik konusunda çok usta. Ee, yani baba çok iyi yetiştirmiş çocuklarını. Anne çok e, MK küçükken ölmüş e, ve okula göndermemiş. Kendisi yetiştirmiş çocuklarını. Çocuklar gerçekten e, kafaları iyi çalışıyor. E, ve bir gün ajanlar gelip diyorlar ki e, babanız... ...bir keşif görevi sırasında... ...kayboldu... Ee, ...baba ile ilgili her türlü... ...evdeki evrak, haritalar... ...işte o yeni keşfedilmiş... ...topraklar dairesine aittir... ...denilerek alınıyor... Ee, ...ne var ne yok topluyorlar, götürüyorlar... ...ama çocukların içinde hep böyle bir kuşku var... ...yani babaları... ...gerçekten o kadar iyi ki... ...öyle laf olsun diye... ...bir anda kaybolamaz ya da ölemez... ...yani hiçbir şey yok, geride kalmıyor... Ee, ve böyle bir e, boşluk kalıyor. Ee, ve bir gün hikaye böyle başlıyor. Kit e, babaları ölünce devlet deste, desteği de çekiliyor onlardan ve kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar. Bir evleri var ama yemek bulmak bazen zor olabiliyor. Ya da işte bir paket un almak için pazarda kavga etmesi gerekebiliyor çocukların. Tam öyle bir günde pazarda e, bir şeyler almaya çalışırken bir adam kiti Kenara çekiyor, böyle bir eli mekanik hmm. e, saat gibi tıkır tıkır çalışan bir mekanizması var elin. Vallahi gözümün önüne geldi. Evet. <gülüyor> ee, ve e, sakın hiçbir şey deme diyor ee, Yapıştırıyor duvara ve kit çok korkuyor tabii çünkü ne olduğunu anlamıyor. Ve eline bir şey tutuşturuyor. İşte bu bunu babam yolladı size diyor. Ee, gizlice veriyor ve e, yok oluyor apar topar. Ee, çantasında özel bir bölme var babası öyle bir çanta hazırlamış hmm. oraya saklıyor yani bir, bir şey olduğunu seziyor kit ve e, saklıyor e, adamın verdiği paketi e, eve gittikten bir süre sonra ajanlar geliyor buhar hmm. makineleriyle e, ve ağızlarını arıyorlar o da bir şey söylemiyor ve adamlar gittikten sonra kardeşleriyle paylaşıyor bu bilgiyi bir tane kitap işte kaşifler tarihinin anlatan bir kitap bu ve içinden bir harita çıkıyor babasının yaptığı bir harita ama bir süre sonra ajanlar geri geliyorlar çünkü ortada bir yalan olduğunu seziyorlar ee, ve hani olur ya olaylar gelişir olaylar bir, yandan, e, bir şey olur ve e, o kadar hızlı ilerler ki her şey geri dönüşü yoktur yani, asla e, başlangıçtaki o rahat haline dönemezsin bir kere hı hı. rahatın kaçmıştır M.K. ajanlara saldırıp ikisini de bayıltarak kafalarına bir şey indirmek suretiyle. <gülüyor> evet, geri şey olmadığı çok belli. Ya yani Böyle başlarına bir bela açıyorlar. Çünkü gerçekten e, ajanlarda bir terslik olduğunu anlıyorlar. Hmm, ve, ajanlar da ajan mı değil mi o belli değil yani. Ve ne yapacaksın? Kaçıyorsun böyle bir durumda, kaçarsın. Peşine koca bir devleti ve ajanları ve bütün o adamları takarak ve bu harita babaları şifreli bir mesaj oluyor onlara şifreyi çözüyorlar ama araştırmaya devam etmeleri lazım kâşifler derneğine gidiyorlar kâşifler derneğinde bu arada daha önce o kitabı yazmış babasıyla ilgili bir şeyler yazmış başka bir araştırmacı adam var tanınmış biri. onun evine gidiyorlar ama adam haritayı görünce böyle bir gözleri parlıyor Hmm, Orada da böyle yani. bir şey seziyorsun. Derneğe gidiyorlar. Dernekte de iyice başları belaya giriyor. İşte girilmemesi gereken odalara girip işte bir harita daha yani babalarının evden toplanıp getirilmiş haritaların içinde bir harita daha buluyorlar. İki harita eşleşiyor ve Adam Yutan Kanyonu'nun Arizona'da bulunan hmm. haritasını tabi böyle bir haritanın varlığı böyle bir kanyon kanyonda bir hazine olduğu böyle bir efsane de var başkaları da durmuyor tabi hem dernekten kaçmaya çalışıyorlar hem yani adamlardan kaçmaya sarıyor, evet. başlıyorlar ve bambaşka hikayelerle devam ediyor yani çok pek heyecanlı bir kitaba benziyor evet, bir kere yani her şeyi önce ben sonumsuz okudum e, oradaki o teknolojiyi çok hoşuma gitti. Mesela babaları çocuklara üç tane yelek bırakmış. Hmm. Sonradan ellerine geçiyor bu. Çok özel tasarım yelekler. Hmm. E, mesela Neolar var. Neolar yeni teknoloji ya da işte yani o buhar çağı teknolojisini alternatif yenilikler de getiriyor. Neo yani Matrix. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani işte yenilikçiler mesela e, yakıt olarak dönüştürülmüş işte bitkilerde bitki artıklarında hani yakıt yapılıyor ha, ya aha. şimdi öyle bir şey kullanıp e, farklı biçimlerde makineleri çalıştırabiliyorlar ya da daha böyle plastik benzeri malzemeler kullanabiliyorlar e, gibi yani ışık ışıklar yanıp sönüyor falan kulaklarına <gülüyor> ışıklar takıyorlar. E, güneş enerjisiyle çalışıyor yani mesela alternatif aha. enerjiyi kullanıyorlar. yani. E, işte babaları da böyle çok güzel yelekler tasarlamış. Yani süper güç yeleği gibi. Her ne Olur. ararsam var. E, ve e, bu çocuk peşlerini ajanlarla işte arada kah yakalanarak, kah tekrar kaçarak o kanyona doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Biraz daha anlatırsan ama yani olmayacak artık yani. <gülüyor> Yok ben o kadar şey küçük bir bölümünü anlattım ki aslında sana yani. Asıl zaten macera haritanın şifresini çözdükten sonra başlıyor. Evet. Çok keyifliydi. Ben okurken çok eğlendim, çok keyif aldım. Bir şey söyleyeceğim. San, sanırım bunu armağan etmeliyiz okurlarımıza. Tamam. <gülüyor> Birdolapkitap.com'da bu yayının bant kaydını yayınlayacağız ve oraya yorum bırakan dinleyicilerimizden birine kitabı armağan edeceğiz. Sen şimdi kitabı istersen evet, tekrar. Genç Kaşifler Adam Yutan Kanyon'undaki hazine SS Taylor'ın yazıp Catherine... E Roy'un resimlediği ve Ayşe Başçı tarafından çevrilen kelime yayınlarının çıkarttığı bir e, kitap. Bir serinin ilk kitabı. Türkçe'ye çevrilen kitabı. E, umarım okuyanlar da benim kadar keyif alırlar. Çok güzel, e, ta, bana güzel e, günler geçirdi son birkaç gündür <gülüyor> öyle diyebilirim. Tamam o halde bir müzik arası veriyoruz. Evet e, Amerika'daki, Arizona'daki Adam Yutan Kanyonu'na gidince... Ben de işte Putumayo'nun Latin Playground'undan Amerika Baila'yı seçtim. Dinliyoruz. Ay bendito ay rico en la bomba de Puerto Rico fuego pa a bailar. 4.9 Açık Radyo'da çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, güzel bir maceradan söz ettiğin bayağı sürükleyici bir kitaba benziyor. Evet. Günlerdir benden niye kaçırdığını çok iyi anladım. Evet Adam Yutan evet. Kanyonu'ndaki hazine kaçıranlar evet. için tekrarlayalım. Ee, bu armağan edeceğiz Bir Dolap Kitap band kaydından. Şimdi ben... E aslında çok tabi bambaşka bir yere e, götüreceğim şimdi sizi. E, Dostoyevski'den bir kitap var elimde. E, ve evet bu bir çocuk kitapları programı. E, Domingo yayınlarının e, Hepsi Sana Miras dizisinden e, çıkan son kitap. E, Suç ve Ceza. E, bir Dostoyevski klasiği çocuklar için yeniden anlatılıyor. Hepsi Sana Miras dizisinin özelliği de e, unutulmaya yüz tutmuş diyelim ya da daha az okunan artık öyküleri. Yani yaşasın diye öyküler hı hı. E, yapılan bir proje. E, suç ve cezayı yeniden anlatan kişi Abraham B. Yeş Yehoşua e, diye İsrail'li bildiğim kadarıyla bir e, yazar. İllüstrasyonlar e, Sonia Bugayeva'nın e, ilüstrasyonları. Çevirende Yelda Gürlek domingo yayınlarından çıktı kitap. Ee, şimdi şöyle ilginç bir tesadüf oldu. Geçenlerde işte Adana'da bir sempozyuma katıldım Dünya dergi adına ee, çocuklar işte dergi çocuk dergileri ve okuma kültürü üzerine bir e, konuşma yaptım ve konuşmamın içinde e, bir noktasında şöyle şeylere ben yani çocuk kitapları, çocuk dergileri vesaire hani öğretmenlere yaptığımız bir sunumdu. Ee, şöyle bir cümle kurdum orada. Dedim ki ya dedim şimdi bazı kitaplar var işte hani. Bu kitaplara abuk sabuk kitaplar diyorsunuz. İşte reddediyorsunuz ya da işte ebeveynler bunu böyle yapıyor. Ama e, çocukların dünyası çok farklı. Çok başka bir yerde e, onların e, ruh halleri, ilgileri, merakları, beklentileri ve eğlence öncelikli bakıyorlar Hı -hı. hayata doğal olarak vesaire. Yani Dostoyevski'yi tutup verseniz çocuğun ne der ki bu ne abuk sabuk bir kitap dedim. <gülüyor> Sonra da bunu oturup okudum. <gülüyor> ee, bana da iyi bir ders oldu. <gülüyor> Yok aslında tabii yeniden anlatılmış olduğu için kitap. Çok farklı bir yoğunlukta kitabın önemli özellikleri var tabi yani suç ve cezayı şimdi yeniden anlatmak çok anlam değil ama hani kısaca bahsetmek gerekirse kahramanımız Raskolnikov adlı bir öğrenci. İşte bir kentte küçücük bir odada yoksul, fakir bir odada işte yaşıyor. Yamalı kıyafetleri var filan. Yani çünkü yoksul. Hı hı. işte üç beş kuruş belki eline geçiyor geçmiyor. Başka bir şehirde yaşayan annesiyle kız kardeşi dünya var. Ama onlara da hani pek bir yardımı dokunamıyor. İşin içinden çıkamıyor yani bir türlü. Çok zeki bir insan. Çok hı hı. başarılı bir öğrenci falan ama. Ee, okulu bırakmış artık arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakmış işte e, odasından bile çıkmıyor. Yani zaten çıksa ev sahibiyle karşılaşacak kirayı ödemememiş. Kördüğüm. Tam bir kördüğüm ve bunalmış yani gerçekten e, ağır e, bir durumda. E bu da tabii hani böyle zamanlarda böyle ruh hallerinde insanların e, düşünceleri de biraz çarpılabilir. Dünyayı algılama biçimi... E, değişebilir olumsuza daha yakın yani bunlar çok aslında anormal şeyler değil ama Raskolnikov bu ruh hali içinde çok ağır bir suç işlemeye kadar sürükleniyor hı hı. ama onun zaten dünya görüş, görüşünün hani birazcık böyle kendisini de e, doğrulamaya çalışan kendisini meşrulaştırmaya çalışan bakış açıları da var yani işte ne bileyim işte insanlar ikiye ayrılır birileri hani zaten yönetilmeye müstakdi ...diğerleri... hani e, her şeye boyun eğmez ve hani gerekirse dünyayı değiştirmek için kan bile döker falan hmm. gibi Şimdi ben tabi çok kaba ifadelerle söylüyorum ama e, hani bakış açı bakış bakış açısı neyse bakış açıları olan e, da bir e, insan ya da en azından o ruh hali içinde hı hı. bunları da söylüyor ve e, işte bir cinayet işliyor sonra kendisine hani bu cinayeti işleyerek daha iyi bir şeye dönüştürebilirim dünyayı işte bir tefeci kadını öldürüyor hı hı. ve kız kardeşini tamamen masum yani hiçbir kötülüğü olmayan e, bir e, insan o da onu da bu iki kişiyi öldürüyor ve bunu da meşrulaştırmak için türlü çeşit şey söylüyor kendi kendisine ve teslim olmuyor itiraf etmiyor suçunu hı hı. ama tabii ki polisler bir şekilde bu suçu araştırmaya başlıyor Raskolnikov'un zaten kendi vicdan hesaplaşmaları bu arada işte tanıştığı Sonia ve onun hayatına kattığı durumlar başka işte kız kardeşinin peşine düşmüş bir başka adam ve bütün bunların toplamında aslında insanların çok farklı ruh hallerini aynı insanın birden fazla ruh hali birden fazla yüzünü dünyayı birden fazla biçimde algılayabilme özelliğini belki de e, görüyoruz yani psikolojik hı hı. derinlikleri zaten hani suç ve cezayı bir de ben anlatmayayım gerçekten ama e, derinlikleri çok olan ve insanın vicdan hesaplaşmalarını e, çok güzel anlatan hı hı. E, ahlakı ahlak dediğim zaman hani din kültürü ve ahlak bilgisindeki ahlaktan bahsetmiyorum, e, gayet güzel sorgulatan, hı hı. E, derin bir kitap. E, şimdi bunu tabi çocuklara, bunu çocuklara nasıl işte bu çok zor bir an, iş, anlatmak çok zor. Çok zor bir iş ama gayet iyi e, becerilmiş bir iş. Şimdi bu e, tabi ağır bir kitaptan bahsediyoruz. Yani bu kitapla ilgili yorumları açın, okuyun. E, i̇şte bir sürü e, yetişkin insanın bu kitabı okurken ne kadar darlandığından, işte ne kadar zorlandığından ya da hayatı ...nasıl başka türlü görmeye başladığından... ...okurken bazı sahnelerde... ...nasıl titrediğinden bahsettiğini göreceksiniz. Hı hı. Çünkü çok güçlü bir roman bu. Yani Dostoyevski... ...işte Sibirya'da bir sürgün dönemi yaşıyor... ...mahkum oluyor Çar'a karşı geldiği hı hı. için... ...ve oradan döndükten sonra yazdığı romanlar olgunluk döneminin hı hı. en büyük eseri olarak görülüyor yazdığı en uzun romanlardan da birisi ve aynı zamanda bir de şöyle bir durum var yani şimdi bütün bu tabi vicdani hesaplaşma ahlak sorgulamı vesaire ama Dostoyevski de bazı durumlar yaşıyor o dönemde bütün o durumların içinden çıkan hani Dostoyevski'nin hayatına bakmak lazım bazı durumlar da var vesaire ve hani bunları bu toplamdan çıkmış bir kitabı hı hı. E, çocuklara anlatmak gerçekten çok zor bir iş. Ama Yehoşova bu işi gayet iyi e, başarmış durumda. Fakat yine de tabii e, zor e, gelebilir bu kitap. Yani bir, bu kadar hesaplaşma, bu kadar sorgulama e, insanın derinliklerine bu kadar inmek böyle bir anda çok şaşırtıcı gelebilir. Ama e, bir yerden de başlamak evet. gerekiyor yani ben de şimdi kendimi düşünüyorum bazı bu kitapla ilgili okuduğum yorumlarda yani suç ve ceza ile ilgili okuduğum yorumlarda da karşılaştım mesela kitabı 13-14 yaşında ilk defa okuyan insanlar bir 17-18 yaşında tekrar dönüp okumuşlar genelde bunu söylüyorlar hı hı. Ee, belki daha sonra bir kere daha okumuşlar ve her seferinde başka bir şey buluyorlar başka aslında. türlü derinleşebilmişler çünkü kitabı bir seferde girmek mümkün değil ki benim de hikayem aynen böyle. Evet. 13-14 yaşında ben de ilk defa okudum. Kitabı okuduğum için sevindim, bitirdiğim için sevindim ama hani neyi ne kadar kavradım bilemiyorum. Ben de nasıl izler bıraktığını şu anda e, tahlilini yapamıyorum. Ama daha sonra tekrar okudum Suç ve Cezayı. E, ve şimdi bir de bu versiyonu okudum. Çocuklar için anlatılan versiyonu okudum. Ve... E, Gerçekten de giderek e, derinleştiğimi kitap. Evet, katman, yani katman. E, bunu gayet iyi hissediyorum. Bir yerden başlamak lazım. E, kitabın kendisi zaten çok ağır gelebilir. Tanıştırmak için bir de zaman çok değişti artık. Yani bu hani 30 yılda zaman o kadar değişti ki benim okuduğum tarihe hani bugün arasında o kadar fark var ki. E, Dolayısıyla okutmak çok da zor olabilir gerçekten suç ve cezayı. Evet. Ama burada iyi bir başlangıç noktası. Ama e, hepsi sana miras dizisiyle ilgili söylemeden edemediğim bir şey var. Onu yine e, tekrarlayacağım. Çok güzel bir e, proje bence. Çok iyi bir proje. E, ama en iyi kitabı bence Nişanlılar. Umberto Eco'nun anlatımı. Hani onu ayrıca bir söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir tartışma olmuştu. Bunu daha önce de e, dile getirdim. Yani işte bunu Dostoyevski yazmış. Ee, niye yeniden anlatıyoruz çocuklara? Zaten çocuklara göre yazılmamış. Üstelik de yeniden anlatan kişi zaten Dostoyevski gibi anlatamaz. Ama diye zaten bir... bu başka bir Evet. Için başka ben bir Ben de yaklaşım. tam olarak or oradayım. Yani sonuçta Dostoyevski'nin eserine bağlı kalarak bunu e hani şu okullarda verilen kahrolasıca özet ödevleriyle de karıştırmamak gerekiyor tabii. Evet. Ona da benzemiyor bu. Sonuçta bir e edebiyat insanı bunu yeniden anlatıyor. E anlatıyor. Bir kere her anlatı kimin yazdığı hiç önemli değil. Shakespeare'de yazsa, Dostoyevski'de yazsa, Camus'de yazsa, kimse o en büyük yazarınız. Yani müzik eserleri de Yorumlanamıyor şey mu yani evet, bunlar da tekrar yorumlanabilir canım yani bu kadar büyütecek bir şey yok ee, dolayısıyla tekrar e, anlatılmış e, gayet de iyi anlatılmış bir eserle karşı karşıyayız e, görsel olarak da e, keyifli bir kitap e, domingo yayınlarından çıkan suç ve ceza Dostoyevski'nin e, ünlü romanını abraham yeoşi şu tekrar e, anlatmış çocuklar için çocuklara göre anlatmış Sonya Bugayeva resimlemiş ve Yeldagürlük'te Türkçe ye çevirmiş. Evet teşekkür ederiz. Çok güzel bir anlatımdı. Ey. Gelecek hafta başka kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.